Değerli kardeşlerim, Rabbim meclisimize hayır ve mübarek eylesin. Melekler meclisimize inşallah rahmet kanatlarına gelsin ve bereket insin meclisimize diyelim. Bu dua ile başlangıcımızı yapalım. İmam bir gibi rahmetullahi aleyh malumunuz birçoğunuz duymuştur, tanıyordur. Osmanlı ulemasından, Osmanlı ulemasının önde gelen simalarından bir gibi önemli alimlerden biri kardeşler. Gereği gibi bizlere tanıtılmayan, Selef akütesine sahip olduğuna hüsnü. Güzel insanlardan, güzel alimlerimiz Bu alemimiz medreselerde okutulmak üzere. Malumunuz medreselerde hadis dersleri vardı. Öğrencilere hadis okutulmadan önce hadis ıslahlarının kısaca tanıtılması gerektiğinden hareket ile böyle bir risale az ve öz. Yani bu tabi ki bu risale 5-6 sayfa, 8-10 sayfa neyse bütün hadis usulü konularını içine almaktan elbette alabilecek kapasitede değil. Sadece öğrencilere şöyle bir ön bilgi amaçlı, önemli kavramların, önemli ıstılahların anlatıldığı, açıklandığı bir risale. Bu risalede bazı Kavramlar var ki İmam Birgibi Rahmetullahi Aleyh'in kullandığı ıslah olarak sundu. Biz yeri geldikçe onlara bazı itirazlarda da bulunacağız. İnşallah dersimize bu giriş ile başlayalım. Birinci kavram kardeşler hadis. Bunları zaten önceki derslerimize katılan kardeşlerle işlemiştik. Hadis, haber ve eser. Üç ayrı kavrama değinmiştik. Hadis kelimesi, değerli kardeşler, muhaddislerce, bunu özellikle üzerine basarak uyguluyoruz, muhaddislerle, hadis ile sünnet kelimesi eş anlamda kullanır. Muhaddisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil, ve takrirleridir. Bunun ahlaki vasıflarını anlatan, şemailini anlatan her türlü habere hadis denmekte kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü derken bizzat kendi hem isadetlerinden sadır olan dökülen sözleri kastediyoruz. Fiili olarak fiili diye kastettiğimiz ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe tarafından görülen işte Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle yaptığını gördüm şöyle yapardı şöyle dua ederdi gibi sözleri, haberleri kastediyoruz. Ve takrir ile de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda onun yanında bir iş yapılması veya bir söz söylemesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de o işlenen fiil ya da sözü reddetmemesi susması sükût etmesi yani sükût ikrardandır. Sükût etmesi şayet O dine aykırı bir durum olsaydı o sarf edilen sözler buna mutlaka müdahale ederdi veya fiiller dine aykırı şeriat'a aykırı bir fiil olsaydı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buna mutlaka müdahale ederdi. Buna müdahale etmediğine göre bunu onayladığı veya en azından ses çıkarmadığı müstehap gördüğü işte bu fıkhi kavramlarda bu tür şeylerden ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biz bu üçlü yani söz, fiil ve takrirlerinden oluşan bununla birlikte onun şemailine anlatan yani şemaili dediğimiz işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçları şöyleydi. işte burnu şöyleydi, gözleri şöyleydi. Omuzları işte yayıktı gibi yani onu eee sözler aynı zamanda hadis olarak anlam bulur. Hadis kelimesi ile haber kelimesi hemen hemen aynı anlamlarda kullanılan iki kelimedir. Burada bu risalede haber ve eser kelimelerine değinilmemiş. Ancak biz önceki dersimizde önceki derslerimizde bunlara değinmiştik. Şimdi de kısaca birer cümleyle değinmeyi uygun görüyoruz. Haber her gelen rivayete haber denir arkadaşlar. Haber daha e, hususi bir eee Estağfurullah özür diliyorum. Daha umumi bir kavramdır. Hadis ise daha özel bir anlam ifade eder. Yani daha özel bir anlam ifade eden haberlere hadis ismi verilmektedir. Hadis tek başına kullanıldığında Direkt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen sözler anlaşılır. Burada Risale'de bir hata var ya basım hatası ya e, takrir. Takrir az önce açıkladığımız gibi tekrar edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir ortamda bir fiil işleniyor ya da bir söz söyleniyor sahabi tarafından, herhangi bir sahabe tarafından. Bu söze ya da bu fiile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müdahale edip reddetmemiş ise sükut etmiş ise bunlara takriri sünnet deniyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Sükut ettiği, sükut ikrardandır, sükut ettiği bu davranış ya da sözlere takriri sünnet adı veriliyor. Bir örnek rivayet alsan, güzel, hoca sen hazırlıksız gelirsen böylece seni mat ederiz diyorsunuz. Örnek rivayet kardeşim sayfamızda paylaşalım. Dersten sonra paylaşalım. Hayır Eğmen kardeşim. Ee, muhtemelen genel bir sorun. Seste böyle sıkıntılar yaşamamız mümkün. Ben mümkün olduğunca kelimeleri tek tek kullanmaya çalışıyorum. yani bu Ses sıkıntımızdan ötürü. Daha fazlası elimden gelmiyor. Ee, i̇dare edelim. Evet, kardeşler. Risalemizde bir çeviri hatası ya da Bir basım hatası olduğundan bahsetmiştik. Buna göre hadis yani hadis paragrafının sonunda buna göre hadis 9 kısımdır şeklinde çevrilmiş. Burada ekranımızdan da görebilirsiniz. Buna göre hadis 9 kısımdır şeklinde. Bu e, bir hata kardeşler. İleriki sayfalarda Arapçasından da kontrol edebiliriz selase ibaresi geçiyor burada. Buradan da kontrol ettiğimiz üzere, sağlamasını yaptığımız üzere hadis üç kısımdır kardeşler. Bunların birincisi merfu hadis. merfu hadis az önce dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme isnad edilen hadislere merfu hadis ismi veriliyor. Tekrar edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e isnad edilen hadislere merfu hadis ismi veriliyor arkadaşlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeklindeki rivayetlere merfu hadis deniyor. Sadece hadis kelimesi zikredildiğinde az önce dediğimiz gibi merfu hadis kastedilir. Yani Allah Resulüne isnat edilen söz kastedilir kardeşler. İkinci olarak mevkuf hadis var. Bunlara mevkuf haber, merfu haber maktu haber de deniyor. Mevkuf hadis kardeşler veya mevkuf haber Sahabede son bulan hadistir veya haberdir. Yani Ömer radiyallahu anh misalen şöyle buyurdu. Veya işte Ebu Bekir radiyallahu rivayetle şeklinde. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilmeyen, sahabede son bulan, yani sahabe sözü eşittir. Kısaca fazla uzatmaya da gerek yok aslında. Sahabe sözlerine mevkuf haber, mevkuf hadis ismi veriliyor. Ve üçüncüsü maktuğ. Bu da kardeşler tabi'inde son bulan. Tabi'in asrında son bulan yani tabi'in sözlerine verilen ıslah, verilen isimde de haber ya da maktuğ hadistir. İmam Zuhri rahmetullahi aleyh şöyle dedi şeklinde mesela burada maktu haber demişken şöyle bir ayrıntıya girmemiz aslında bir gereklilik değil ama bir ek bilgi olması açısından faydamız olacak kardeşler hadis ıstılahları böyle hemen sahı asrında ya da tabi ayın ya da Sonraki asırda hemen tabi'in asrında bir anda böyle oluşan bir ilim değil. Yani mustalahul hadis veya ulumul hadis yani bugünkü tabiriyle hadis usulü dediğimiz ilim bir anda oluşmuş ve ıslahları da bir anda ortaya çıkmış bir ilim değil. bu bakımdan özellikle ilk dönem alimlerinin sözlerini inceler iken bu alimlerin bazı kavramlara bazı ibarelere hadis usulündeki anlamı dışında bir anlam verdikleri görülür. Bunlar önemli ayrıntılar arkadaşlar. Yani bu yolda biraz daha birkaç adım daha ileri attığımızda bu, bu bilgiler çok önemli hale gelecek. Belki bugün açısından çok önemli gelmeyebilir. Buna örnek açısından mesela kardeşler İmam Şafii Rahimahullah maktu ibaresini birazdan göreceğimiz munkatı anlamında kullanıyor. Yani maktu ile kastettiği tabi'in sözü değil Senedinde kukukluk olan hadis demek mesela İmam Şafii'nin ıslahında. Biz bugün İmam Şafii'nin Er Risalesini elimize aldığımızda, El Um isimli eserini elimize aldığımızda, bu eserlerin Türkçe'ye tercümeleri de artık yapıldı. Şayet böyle maktul kavramına ibaresine rastlarsak, bunu... Tabi'in de son bulan, yani tabi'in sözü olarak anlamlandırmayacağız. Hadis-i bu böyleydi. İmam Şafii burada demek ki böyle demiş demeyeceğiz. İmam Şafii'nin kendince ıslahına göre, yani kendi anlayışına göre, kelimenin e, lugavi anlamından hareket ile böyle munkatı anlamında kullanmış maktu terimini, maktu ibaresini. Bunu da Burada yeri gelmişken söylememiz gerekiyor. Yani o ilk dönem alimlerinin eserlerini incelerken biraz daha dikkatli hareket etmek zorundayız, durumundayız. Evet kardeşler bir de hadisin isnadına göre, bu son bulduğu kişiye göre taksimiydi. yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da son buluyorsa merfu, sahabede son buluyorsa mevkuf, tabiinde son buluyorsa maktu. Bu, bu şekilde bir ayrımdı. Şimdi, senedin veya isnadın durumuna göre hadisin kısımlarını görelim. Kardeşler, yeni katılan kardeşler için, Birkaç cümleyle isnadın, senedin ne demek olduğunu da çok basit örnekler üzerinden anlatmaya çalışalım. Senet veya isnad hemen hemen aynı anlamlarda kullanılır. İşin teorik kısmında farklı şeyler ifade etseler de pratikte aynı anlamda kullanılan iki kelimedir. Senet kardeşler, Rabi silsilesine verilen isimdir. Yani biz bunu hadisler üzerinden değil de genelde böyle daha kolay anlaşılabileceğini umduğumuz için kendi açımızdan örneklendiriyoruz derslerimizde. Misal olarak şunu verelim yine her zaman verdiğimiz örnek. Dedemizin dedesinden bir haber ulaşıyor bize. Ben de çocuğuma rivayet ediyorum bu haberi. Bir menkıbe olabilir. Köyde yaşanmış herhangi bir olay olabilir. Neyse bu önemli değil. Bir haber sonuçta, bir rivayet. Ben bunu çocuğuma anlatırken kimden işittim? Ya babamdan ya dedemden. Babamdan işittiğimi farz edelim. babam babasından O da kendi babasından işitti. İşte bu silsileye biz senet diyoruz kardeşler. Mesela benim oğlumun adı Ahmet olsun. Ahmet Bilal'den işitmiş oluyor. Bilal babası Süleyman'dan işitmiş oluyor. Süleyman babası İbrahim'den işitmiş oluyor. İbrahim de babası Ethem'den işitmiş oluyor mesela. İşte buna biz ravi zincirliği diyoruz kardeşler. Buna biz senet diyoruz. Sözü sahibine ulaştıran yol. Sözü sahibine ulaştıran yol. Kısaca böyle. Senedine göre hadisler muttasıl ve munkatı olarak genel olarak, şöyle genel çerçeveyle baktığımızda ikiye ayrılıyor. Değerli arkadaşlar muttasıl ittisal kelimesinden de hareketle sonuca ulaşabileceğimiz gibi senedinde ravilerinden herhangi birinin düşmediği habere senede verilen isim, muttasıl. Yani Az önceki örnekten yola çıkacak olursak, benim çocuğum benden, ben babamdan, babam babasından, o da işte babasından, arada hiçbir kopukluk olmadan. Böyle bir rivayet elimizde var ise, işte buna biz muttasıl bir senet diyoruz. Yani arada hiçbir kopukluk olmayan. İkinci olarak kardeşler, munkatı terimi var. Munkatı şeklinde bir ıstırah var. Munkatı da senedinde kopukluk olan haberlere, senetlere verilen bir isim. Bu kopukluk nedir? Mesela benim çocuğum dedesini yani benim babamı görmemiş olsun. Benim çocuğum İşte dedesinin dedesinden bir rivayette bulunurken benden işittiği halde ben o senette yer almıyor isem yani oğlum Ahmet direkt benim babam Süleyman'dan rivayette bulunuyor ise ve bu Ahmet ile Süleyman'ın yani turun ile dedenin görüşmelerinin mümkün olmadığı da biliniyor ise doğum tarihleri ve ölüm tarihlerine bakılarak. Burada işte arada bir ravinin atlandığı göze çarpar, atlandığı ortaya çıkar. İşte bu tür rivayetlere bu tür senetlere de kardeşler, mumkatı yani kopukluk olan senetler, rivayetler diyoruz. Mumkatı isnatlı rivayetler zayıf hadis kategorisindedir kardeşler. Genel itibari ile. Mum katığının da çeşitleri var. Bunlar daha böyle işin ayrıntısı. İşte senedin başında varsa kopukluk farklı bir ıstıla. Senedin sonundaysa kopukluk farklı bir ıstıla. İşte iki kişi birden peş peşe düşmüş ise farklı bir ıstıla iki raviyeye düşmüş, iki veya daha fazla raviyeye düşmüş ama peş peşe düşmemiş ise farklı bir ıstıla. Bunlar şu an için bizim bir adım ilerimiz. Şu an için gerek görmüyorum bunlara girmeye. İlk aşamada muttasıl ve munkatı'yı anlayalım. Bizim için şu an yeterli kardeşler. Muttasıl senedinde olmayan rivayetlere, senetlere verilen isim munkatı kopukluk olana verilen isim. İşte burada munkatığının çeşitlerine değinilmiş kardeşler. muallak mürsel, modal şeklinde. Burada mürsel terimine verilen anlam aslında yaygın olarak kullanılan anlam değil kardeşler. Dip nokta gerçi çalışmayı hazırlayan Sadık Cihan Doğan Doktor Sadık Cihan dipnotta bunun e, meşhur tarifini vermiş. Dipnottan okuyabilirsiniz. Mürsel'in e, meşhur tarifi kardeşler. Tabii e, özür dilerim. Sahabeden sonraki yine özür dilerim. tabiinden sonraki yani sahabe asrın sahabe ravisi düşmüş habere verilen isim. Yani mesela eee işte 5. tabakadan misal veriyoruz Buhari. Değiştirelim kardeş. Buhari hocasından rivayet etti. Hocası kendi hocasından rivayet etti. Ne oldu? Üçlü bir sened oldu. O hocası Tabiin olan hocasından rivayet etti. Tabiin Allah Resulü'nün görmediği halde sahabeyi atlayarak direkt Resulullah şöyle buyurdu şeklinde bir hadis rivayet etti. Sahabe rabisini zikretmedi yani. İşte bu tür haberlere Mürsel deniyor. Bu önemli kardeşler. Sadece buna değineceğiz. Mürsel anlaşıldı mı? Bu önemli. Karşımıza çıkabilir. Yani özellikle sahabe Mürseli diye çıkar. Anlaşıldı mı? Tekrar edelim mi? Anlamayanlar varsa onlar Evet tekrar. Tekrar edelim. Önceki derslerde Buhari'yi baz alarak Buhari rahimahullah'ı baz alarak konuşuyoruz kardeşler. Buhari'nin Eserinde rivayet ettiği hadisler en az ravisi olan 3 ravilidir Yani Buhari hocasından, hocası hocasından o da Resulullah'tan şeklinde. En az 3 raviyeli en çok dokuz raviyeli senedi vardır. Yani bu yol senet az önce açıkladığımız gibi sözü sahibine yani Resulullah'tan Allah'a ulaştıran yol idi. 9 kişiden oluşan bir senet düşünün. Veya az önce dediğimiz gibi, biraz daha kısa tutalım. 5 raviye'den oluşan bir senet düşünün. Muhari hocasından rivayet etti. Şimdi Muhari'yi açtığınızda karşınıza bu senetler çıkacak arkadaşlar Yani e, meseleyi daha iyi anlayabilmek, anlamak isteyenler için e, herhangi bir buhari tercümesini tasar olmamak şartıyla bir Buhari tercümesini açtığınızda karşınıza senet zincirleri çıkacak veya herhangi bir hadis eserini açtığınızda ihtisar edilmemiş, senetleri hasfedilmemiş, herhangi bir eser açtığınızda orada hadisten önce, hadis rivayetinden önce bir senet zinciri olduğunu göreceksiniz. İşte falan falandan o şundan işitti dedi, o şundan işittim dedi, o bana tahdis etti dedi. Şeklinde bir senet zinciri göreceksiniz. Bu senet zinciri inkıtasız olarak yani kopmaksızın devam edip tabiinde direkt tabi'in olan ravisi bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyorsa, tabi'in kime deniyordu? Sahabeden sonraki asra, yani sahabiyi gören, Resulullah'ı görene sahabi deniyor malum. Sahabiyi gören, onların sohbet meclislerinde bulunanlara da tabi'in deniyordu. Yani tabi'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemişler. O yüzden tabi'in deniyor İşte bu tabi'in arada Resulullah'tan bir söz rivayet edecekse bunu sahabeden işitmesi gerekiyor değil mi? İşte sahabeyi atlayıp da direkt Resulullah şöyle buyurdu şeklinde bir rivayette bulunuyor ise işte buna mürsel haber, mürsel hadis deniyor. Yaygın kullanımı bu. Bizim için ilk aşamada bilmemiz gereken bu kardeşler. Yani misal veriyorum en meşhur mürseller Hasan el Basri rahimahullah'ın mürselleridir. Onun çok mürseli vardır. Mürsel haberi vardır. Hasan el Basri rahimahullah tabiinden yani Resulullah'ı görmemiş. Dolayısıyla Resulullah'tan direkt işitme ihtimali yok. Arada bir veya birden çok ravi zinciri olması gerekiyor Hasan Basri'ye gelene kadar. En az bir kişi olması gerekiyor. Yani bir sahabi olması gerekiyor. Hasan el Basri rahimahullah mürselleri çoktur, meşhurdur. Direkt Resulullah şöyle buyurdu şeklinde rivayette bulunur. Arada sahabi asrını zikretmeksizin işte bu tür haberlere Mürsel Haber deniyor. Umuyorum ki anlaşılmıştır. Anlamayan varsa onlar yazsın sadece. Beş saniye kadar bekleyeyim. Evet, arkadaşlar diğer muallak ve muudali geçtik. Bir sonraki ıslahımız müdelles. Müdelleş bir Rabi'nin yani misal verelim yine Bilal'in yani benim. Ben bir haber rivayet edeceğim. Hocam da Ahmet olsun. Ahmet'in hocası da Mehmet olsun. Yani benim hocam hocası Mehmet'ten işitti. Ben de hocam Ahmet'ten işiteceğim. Bunu bu şekilde rivayet etmek zorundayım. Benim hocam şayet güvenilir biri değil ise ben bu kusuru gizlemek için onu zikretmiyorum senette. Direkt hocamın hocasından rivayette bulunuyorum. Onunla da görüşme ihtimalim var aynı asırda yaşamışız. Hocamın kusurundan dolayı hadisteki işte adalet ve zat sıfatları noktasında bunlara değineceğiz. Adalet ve zat sıfatları noktasındaki sıkıntılarından ötürü onu zikretmiyorum. Hadisin bu kusurunu gizliyorum. Direkt hocasından rivayet ediyorum. İşte buna müdelles hadis deniyor arkadaşlar. Bunu yapan kişiye de Ee, bu olaya da tedlis deniyor. Tedlis, hadis ilmindeki en ayıp, en ağır, ee, en iğreti tabiri caizse hususlardan biridir kardeşler. Yani müdellis bir râvinin rivayetleri kabul olunmaz. Tedlisi ortaya çıkmış, bir şekilde ortaya çıkıyor bütün müdellislerin. Bunların ayrıntısına şu an yeri değil, bir şekilde farklı rivayet yollarını bir arada değerlendirerek olsun veya kendi şahitlikleri üzere olsun veya güvenilir başka kişilerin o kişi hakkında şahitlikleriyle olsun bir şekilde bu ravilerin tedris yaptığı ortaya çıkıyor. İşte böylesi raviden asla hadis alınmıyor kardeşler. Bu hadisteki, bu ilimdeki en büyük ayıplardan, en büyük kusurlardan biridir. Yani hırsızlıktır bir diğer şeyle. Hadisin ayıbını, kusurunu gizlemektir. Üstünü örtmektir. Evet kardeşler. şekilde müdellis rivayet ikiye ayrılıyor. Bir bu şekli var. Birbirlerine biraz benziyor ama farklılar. Ne yaptı şimdikinde? Bilal hocası Ahmet diye onun ismini zikretmek sizin direkt onun hocası Mehmet'ten rivayet etti. Bir bu şekli var. Bir de yine buna benzer bir şekilde az önceki ne telis tedlisul deniyor. Şimdikine de telisus şühuh deniyor. Şeyhini yani yine bilenden yola çıkalım. Bilal hocası Ahmet'in kusurunu gizlemek için Ahmet kusurlu bir ravi. Adalet ve zabt sıfatları noktasında kusurlu bilinen bir ravi. Onun kusurunu gizlemek için onun tanınmadığı bir künyeyle Anıyor. Yani az öncekinde direkt onun hocasından rivayette bulunuyordu. Şimdikinde Bilal, işte Ahmet'ten demiyor da misal veriyorum. Az önce şurada bir isim vardı. Mesela Ebu Erva'dan şeklinde bir künyeyle rivayet ediyor. Ben Ebu Erva'dan işittim. O da işte hocası Mehmet'ten işitmiş şeklinde. Yani hocasının, hocası Ahmet'in kusurunu gizlemek için böyle bir yola başvuruyor. Bilinmeyen bir künyeyle veya bilinmeyen bir isimle onu zikrediyor senette. İşte bu da yine tedlise giriyor kardeşler. Büyük kusurlardan, büyük ayıplardan biridir. Bu da önemlidir. Tedlis hususu. Buna da bu şekilde değindikten sonra. Müsned tabiri var. Ekranımızda da gördüğünüz gibi. Tedris anlaşıldı mı? Bunu sormadık. Anlamayan var ise o yazsın sadece. Evet, elhamdülillah. Geldik müsned'e e arkadaşlar Müsned, burada birkaç anlamı verilmiş. Biz bu kadar derinine girmeye gerek yok. Müsnet, senedi muhtasıl olan. Evet kardeşim, evet. Şu an bitti ama. Müsnet'te bitti. Hatta müdelleste bitti. Yani o da e, senede gidiyor gerçi. Müdellesi de senede dahil edebilirsin. Şimdi müsnet daha farklı bir kavram farklı bir kavrama geldik. Müsnet terimi kardeşler az önce zikri geçtiği üzere merfu hadislere aynı zamanda müsnet de deniyor. Bu kadar destek yeterli. Merfu hadise aynı zamanda merfu hadis için müsnet ıstılağı da ibaresi de kullanılabiliyor. İkinci olarak yine önemli bir başka eee şeyi. Bir de müsned türü eserler vardır. İşte Müsned-i İmam Ahmet, Müsnedi i Ahmet bin Hamdel mesela. En müsnedlerden biri. Bir de müsned türü eserler vardır. Bunlara hadis edebiyatı derslerimizin ilerleyen kısımlarında Deyincez işte musannef türü, müsnet türü, işte, alel ebu bundan önce alel ebu alel rical türü eserler. Bunlar eserlerle alakalı ıslahlardır. Yani bu ravilerle ya da hadisin bizzat kendisiyle alakalı değildir. Tekrar edelim müsnedi. Bir, hadis edebiyatı konusu içerisinde değerlendirilen, hadis eserlerinden bir çeşit olan müsneddürü eserler vardır kardeşler. Bu tür eserler, aler rical, yani kişisine göre tasnif edilmiş eserlerdir. İşte misal verelim, İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedi, Ebu Bekir radiyallahu anh'ın rivayetlerini en başta, işte, e, Ebu Bekir radiyallahu anh'ın rivayetlerinden başlayarak Ömer, Uthman ve Ali radiyallahu anh ve diğer sahabilere geçerek her birinin hadislerini toplar. Yani aler rical deniyor bunu. Bunu da yeri gelmişken şey yapalım. Bu tür eserlere aler rical deniyor. Yani kişisine göre. Bir de alel ebu vab eserler var kardeşler. Yani bablara göre, konularına göre. Bunlar da mesela Buhari'nin eserini e, örnek gösterebiliriz. Veya sünen türü eserleri işte Tirmizi'nin eseri, İbn Mace'nin eseri, Nesai'nin eseri. Bunları gösterebiliriz örnek olarak. Halel Ebu'l-Vab türü eserlere. Bu tür eserlerde hadisler konu başlıklarına göre tasnif edilirler. Yani mesela ilk başta açarsınız misal veriyorum. Kitab-ı Tevhid diye başlar. Misal. Tevhid ile alakalı hangi kısım? Eee Alel Ebvab Aler Rijal kısmı. Mı? Oradan mı tekrar alalım? Şu an iyi mi ses? Ondan önce bu önemli tabii. Misnet. Evet. ikinci anlamı. Tamam. Tamam kardeşlerim. Müsned'in ikinci anlamı dedik. Diyek hadis ıstılahtları ile alakalı değildir. Hadis edebiyatı ile alakalıdır. Yani hadis eserleri ile alakalıdır. İşte müsned tür eserler vardır. Sünen tür eserler vardır. Musannef tür eserler vardır. Cami tür eserler vardır. Bunlara yeri geldiğinde değineceğiz kardeşler. Bunlar kimisi aler ricaldir, yani kişisine göre, yani kişisine göreden kastımız, misal verelim, Ebubekir Bekir radiyallahu anh'ın hadislerini, ondan rivayet edilen hadisleri bir alır. Daha sonra mesela Ömer radiyallahu anh'dan rivayet edilen hadisleri alır. Yani herhangi bir konu başlığı yoktur tür, bu tür eserlerde. Sadece kişilerin rivayetlerini alır bir araya toplamayı amaçlayan eserlerdir. Müsned türü eserler. Diğer alel ebwab türü eserler dediğimiz bu neydi? Müsned türü olanlar alel ricaldi. Diğer taksimi alel ebwab. Yani bablarına göre, yani konularına göre olan eserler vardır bir de. Bu tür eserlerde de mesela Kitabut Tahara veya Kitabut Tevhid diye bir kitap başlığı konur kardeşler. Temizlikle alakalı mesela kitab tahara başlığında bunun altında da ayrıca farklı bab başlıkları konur. Misal veriyorum, abdest nasıl alınır şeklinde. Abdest nasıl alınırla alakalı işte 3 tane, 5 tane, 1 tane, 10 tane artık musannifin yani musannif tasnif eden yani müellif eşittir. Musannifin Kendi şeyine göre, içtihadına göre diyelim, kendi anlayışına göre kaç hadis almak istiyorsa o babbaşlığı altına, konunun önemine göre o kadar hadis yer alır. Yani o konunun altında o konuyla alakalı hadisler yer alır. İşte biri Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan gelir, bir diğeri Ömer radiyallahu anh'dan gelir, bir diğeri Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'dan gelir. Bunda önemli olan kişilerin rivayetleri değil, o konuyla uyumlu olup olmadığıdır. Müsnet'te ise konu ile alakalı bir şey yoktur, bir incelik yoktur. Müsnet tür eserlerde de amaç kişilerin hadislerini bir araya toplamaktır. İşte Ebu Bekir radiyallahu anh'ın, Abdullah bin Mesut radiyallahu anh'ın, Aişe validemizin gibi Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Yani eserlerin tanıma ilmin aslında e, neredeyse yarısı diyebiliriz. Yani, yani müsned türü en Ahmet tabirini gördüğümüzde, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi tabirini gördüğümüzde bu hadis Buhari'de geçiyor şeklinde bir e, cümle ile karşılaştığımızda hemen aklımızda Buhari'nin hadisi şey eseri şöyle şöyle özelliklere sahiptir. Bunlar Çok önemli hususlar. İleriki derslerde inşallah bu konulara değineceğiz. Şimdi sadece üstün körü, burada müsnet tabiri geçtiği için e, kısaca bir hatırlatma, bir ön bilgi, bir dipnot şeklinde e, değinmekte fayda gördüm kardeşler. İleriki derslerde nasip olursa eserlerin çeşitlerine de değineceğiz. Ve bu şekilde de müsneti de geçelim. Müsned'in iki anlamı da anlaşıldı değil mi? Diğer anlamda birkaç anlam daha verilmiş. Onlar bizim için şu an için önemli değil. Anlamayan var mı? Evet, elhamdülillah diyelim. Ve bir diğer kavrama geçiyoruz kardeşler. Bir saatimizde dolmak üzere biraz daha hızlanmaya çalışayım. Muzdarip diye bir ıslah var burada kardeşler. Müsned'in altında muzdarip şeklinde bir ıstılahımız da var. Birbirine zıt olan iki rivayet var. Yani birbirine zıt olandan kasıt nedir? İlla böyle e, ak veya kara zıtlığı değildir burada kastedilen. Birinde ak diye geçer, diğerinde mavi diye geçer mesela. İşte şu var misal veriyorum bu sadece... Örnek amaçlı kardeşler. İşte e, Bilal'in evinin duvarı pembeydi Birisi bu şekilde rivayet etti. Ahmet isimli kişi. Benim evime gelen Mehmet isimli kişi de dedi ki Bilal'in evindeki duvar e, maviydi. İşte bu iki rivayetin çakışmasıdır. Yani birbirine zıt iki rivayettir kardeşler. Bu tür eee Rivayetlerde belli başlı metotlar uygulanır. İşte arası cem edilmeye çalışılır. Yani arası uyuşturulmaya çalışılır. Yani bu verdiğimiz duvar örneğinde e, arasını uyuşturmak nasıl mümkün olabilir? Mesela denebilir ki Ahmet isimli Ravi bir, bir dört duvarın e, köşesinin mavi olduğunu görmüştür. İşte Mehmet isimli ravi de diğer köşesini görmüştür. O öbürüne dikkat etmemiştir. O da öbür duvara dikkat etmemiştir. Cem edilir. Yani bu iki rivayet e, arası bulunmaya çalışılır. Aradaki ihtilafın giderilmesi. Ya bu alemlerin işi tabii ki. Bu e, bizim işimiz değil. Bu da ayrı bir mevcut kardeşler. Şayet bu tür bu ihtilaf hadis ilmin ses Evet. Şu an nasıl? Şu an nasıl? Şu an nasıl? Şu an nasıl? Şu an nasıl? Şöyle şeyli şeyli bir şey kullanalım. Evet. Tamam. İş. Tamam. Bu tür rivayetleri inceleyen ilme, bu da hadis usulü ilmi içerisindedir kardeşler. Hani Ee, daha ilk derslerimizde demiştik ya, hadis usulü dediğimiz bir ilim değildir. İçerisinde birden çok onlarca ilim barındırır. İşte bu ilimlerden biri de ihtilaf hadis ilmidir veya muhtelif-ül hadis ilmidir. Yani görünürde veya gerçekte birbirine zıt görünen iki rivayetin durumunu ortaya koymaya çalışan ilimdir. Bu ilim e, mütehassısları yani bu ilimde ihtisas sahibi olan muhaddislerin sayısı azdır. Yani her alim her muhaddis e, bu tür hususlarda başarı göstermiş değildir. Bu da ayrı bir mevzu. Velhasıl kardeşler bunu, bu tür konuları yine ileriki derslerde göreceğiz. Muzdarip hadis birbirine zıt oldukları halde işte az önce dediğimiz gibi araları bulunamayan yani cem yapılmaya çalışıldı. Cem mümkün değil. Hiç uyuşmuyor. Hiçbir türlü cem yapılamıyor. İşte ee, tercih yapılmaya çalışıldı. Nasih mensuh yani birinin neshedilmiş olduğuna ve diğerinin onun yerine geldiğiyle alakalı bir araştırma yapıldı. Böyle de bir bilgiye ulaşılmadı. İşte tercih yapılmaya çalışıldı. Tercih de yapılamadı. İkisinin ravileri de mesela çok kuvvetli. Aynı vasıflara sahip raviler mesela. Biri Ahmet, Mehmet Bilal. Diğeri işte Hasan, Hüseyin Ali. Bu iki rivayetin bu üçlü isnadındaki Altı isimde adalet ve zapt sıfatı yönünden sağlam kişiler, aynı derecede kişiler. Yani bilinde biraz bir eksiklik olsa, mesela zaptında, hafızasında mesela, biraz bir tanedilmiş olsa, biraz eleştirilmiş olsa, öbür hadis, öbür isnat hemen tercih edilecek. Ama böyle de bir durum söz konusu değil. Yani cem yapılamadı. Mashe mensuh oluşuna dair bir bilgiye ulaşılamadı. Tercih de yapılamadı. İşte bu türlü rivayetlere kardeşler muzdarip ismi veriliyor. Yani bir ızdırap var burada. Subhanallah. Bugün ses konusunda biraz daha sıkıntı yaşadık sanki. Yani araları hiçbir şekilde Ulamayan, biri diğerine tercih edilemeyen bu iki rivayet muzdarip olarak adlandırılır kardeşler. Anlaşıldı mı? Muzdarip haber, muzdarip hadis, muzdarip ıslahı veya iki birbirine zıt olan iki rivayetin Biri diğerine tercih edilemediğinde, edilememesi durumunda işte bu tür haberlere muzdarip ismi veriliyor kardeşler. Muzdarip hadis veya bu türlü haberler zayıf hadis kategorisindedir genelde. Biraz daha işin detayı var. Makbul hadis de olabiliyor. Bu şu an için bizim için önemli değil. Genel olarak evet zayıf hadistir muzdarip şeklinde bir işte bir eser okuyorsunuz mesela. Yani bu ıstılah eserlerde çok fazla kullanılmaz ama ola ki denk geldiniz. Bu muzdarip hadistir şeklinde altında tahkikini yapan alim veya kişi bu muzdarip hadistir şeklinde bir not düşmüş mesela. Diyeceksiniz ki bu zayıf bir hadis imiş. Bir delil olarak kullanılamaz. Böyle özet bilgilere sahip olsak ilk aşama için bizlere yeterli. Unutmayacağız inşallah Ebu Halid. İnşallah. inşallah. Evet ses anlaşılmıyor. Ses anlaşılmıyor. İnşallah hayırlısıyla şu ses sorununu halledemeyeceğiz ama bugünkü dersimizi hayırlısıyla Bir nihayete erdirmeyi Rabbim nasip etsin diyelim. Şu an nasıl? Şu an iyi. Evet. Hemen hızlıca o zaman hazır iyi devam edelim. Ve bir diğer ıslaha hemen geçelim kardeşlerim. Diğer ıslahımız müdürek. Yani idraç ediliyor bir şey. derç ediliyor. Arapçayı biraz e, yatkınlığı olan kardeşler var ise bu türlü şeylerden de çıkarımlar yapabilirler. Çünkü her ıstılah bir şekilde sözlük anlamına dayanıyor. Bir şekilde ucundan bucağından sözlük anlamıyla bağlantılı olur. Bu açıdan ıslah e, Kelimenin köküne gitmemiz, ıslahların köküne gitmemiz bile birçok e, bilgiye ulaşmamızı sağlayacaktır. Müdüreçte kardeşler, bir rivayet var. Mesela e, çalışmamızda, yazılı çalışmamızda verdiğim örneği, oraya orada zikrettiğim örneği, burada zikredelim. On kişilik, on öğrencinin olduğu bir sınıf düşünelim. Hoca ders veriyor. Hoca ders verirken dedi ki, şu tahta beyazdır. Bunu 8 öğrencisi başkasına rivayet ederken aynen bu şekilde rivayet ediyor. İşte hocamız bize dedi ki, öğretmenimiz bize dedi ki, şu tahta beyazdır. 8'i böyle rivayet Bir tanesi, hoca dedi ki, şu tahta siyahtır şeklinde. Tamamen başkalaştırdı. Bu şekilde rivayet etti. Bir tanesi de, hoca dedi ki, işte öğretmen dedi ki, şu tahta süt beyazdır şeklinde rivayet etti. İşte kardeşler, bu rivayet yollarını, yani 10 ayrı senet demek aynı zamanda. On öğrenci 10 öğrenci farklı kişilere rivayet ediyor. Veya aynı kişilere de rivayet edebilir. Ama kaynaktan 10 farklı öğrenci işitti ve 10 farklı öğrenci rivayet ediyor bunu artık. İşte 10 farklı senet oluştu. Bu senetlerden 8'inde hoca bu tahta beyazdır şeklinde geldi. Birinde siyahtır şeklinde geldi. İşte O siyahtır şeklindeki bütün rivayet yollarını beraber incelemenin gerekliliği işte bu yüzden önemlidir kardeşler. Yani bir konu hakkında araştırma yapıyorken, abdest konusunda mesela abdest alırken işte sağ kol e, misal veriyorum. Kollar nereye kadar yıkanacak? Misal. Bununla alakalı sadece Buhari'deki mesela geçen hadisleri almayacağız bu konuyla alakalı ilmi bir çalışma yürütüyor isek yani bizim için tabii ki bu şu an mümkün değil e, alimler için söylüyoruz. Bu konuyla alakalı bütün rivayet yollarını yani kolların yıkanmasıyla alakalı bütün hadisleri şöyle bir masamızın üzerine koymamız gerekiyor. İşte bu şekilde bir çalışma neticesinde hadislerdeki fazla kelimeler Çünkü birçoğunda aynı lafızla geliyor. İşte birinde az önce dediğimiz gibi siyah. İşte o ravi ravi'yi de tanıma imkanı sağlıyor. Bu rivayetleri bir arada değerlendirme mesaisi. Ravileri de tanıma fırsatı sağlıyor. Bu siyah şeklinde rivayet eden ravi mesela bunun e, münker deniyor. Onun rivayetleri kabul edilmiyor. Veya işte daha ağır bir Tabir olarak kezap deniyor. Çok yalancı. Kizbur-Ravi ileriki bir dahaki derste değineceğiz buna. Ee, okuduysanız Şahed-i Risale'yi. Bu şekilde cerh edilir. O raviden artık rivayet alınmaz. Yani senette o ravinin ismi görüldü mü o senede bir daha bakılmaz. Kaldırılır, atılır. Veya işte en iyi ihtimalle e, şevahit maksadıyla, mutabihat maksadıyla Kullanılır. Yani güçlü, zaten sahih olan 3-4 hadis zikredilir, bir de böyle zayıf bir hadis var şeklinde ardına da bu eklenebilir. Mesela bu şekilde rivayet edilmesi caizdir. Diğer ravi ne yaptı kardeşler? Diğer ravi de hoca bu tahta beyazdır dediği halde o diğer ravi de dedi ki süt beyazdır. Yani hocanın demediği bir kelimeyi ekleyerek rivayet etti. İşte bu ravi'nin eklediği bu şeye idraç deniyor. Böylesi rivayetlere de müdreç deniyor kardeşler. Bu kadar basit. Umarım anlaşılmıştır. Anlamayanımız var mı? alıyordunuz. O zaman işitmediniz. Öyle mi? Evet. Tekrar edelim. En başından yani o bir hoca ve on öğrenci şeklinde bir örnek verdik. Hemen hızlıca geçiyorum. Hoca dedi ki bu tahta beyazdır. Bunu işiten 10 öğrenciden 8'i bu şekilde rivayet etti işte akrabalarına, arkadaşlarına vesaire Bu önemli değil. Bir şekilde rivayet ediyor birilerine. Hocamız dedi ki, öğretmenimiz dedi ki, bu tahta beyazdır. 8'i böyle rivayet etti. Bir tanesi, bu ta hoca dedi ki, bu tahta siyahtır şeklinde rivayet etti. İşte bu yalancı, kizbur ravi olarak bunu bu şekilde eleme e, imkanı ortaya çıkıyor rivayet yollarını beraber incelediğimizde. Öbürü de dedi ki, işte öğretmenimiz dedi ki, tahta süt beyazdır. Yani hoca bu tahta beyazdır şeklinde bir haber söylemiş iken, bir söz rivayet etmiş iken, bu öğrenci, bu tek öğrenci ona bir de süt kelimesini ekledi. Yani süt beyazdır dedi şeklinde. İşte bu öğrencinin eklediği bu şey süt kelimesine Ribayete yapılan idraç deniyor. Ekleme deniyor. Bu tür rivayetlere de, bu tür hadislere de müdrec ismi veriliyor. Tamamdır inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve geldik. Bir diğer kavrama. Kardeşler e, vaktimiz doldu aslında. Sıkıldıysak ben sahih ile bitirmek istiyordum. Bir dahaki derste de kalan konuları işte. Bu iki derste bitirelim bu Risale'yi inşallah. E, yani bir kişi dahi olsa sıkılan var ise burada nihayete erdirelim. Yoksa şurada bir dört ıslahımız daha kaldı. Sıkılan var ise uyatsa yeterli. Şöyle birkaç saniye bekliyorum yine. Evet. Anlayışınıza sığınarak devam ediyorum kardeşler. Bir diğer ısıda şahs. Şahs şah rivayet. Şimdi kardeşler. Az önce muzları bir işlerken iki rivayetin birbirini birbiriyle ee, satışmasından, muhalefetinden bahsettik. İşte bu türlü bir muhalefet. İki ayrı senet ve benzer hadis ama işte az önceki örneğimizde yola çıkarak Bilal'in oturma odasının duvarı mavidir. Diğeri de dedi ki, Bilal'in oturma odasının duvarı dir şeklinde bu rivayetin senet isnadındaki işte 3 ravi 4 ravi 5 ravi kaç ise hepsi Fika dediğimiz yani çıkka dediğimiz yani eşittir güvenilir Adalet ve zat sıfatlarına haiz raviler diğerini rivayet edenler de aynı şekilde aynı vasıfları sahip raviler. Ama bu livayet birbiriyle çelişiyor. Birisi dedi ki Bilal'in duvarı krem, diğeri dedi ki mavi. İkisi de güvenilir. Ama az önce dedik ya işte bu örnekten yola çıkmıştık. Her ne kadar bu iki isnadın bütün ravileri güvenilir insanlar olsa da birine mesela bir alim veya birkaç alim şahit olmuş İşte hafızasında ufak bir kusur var. Ufak bir, yanı, bir yanılışını görmüş. Bu şekilde veya ada, adalet sıfatlarından herhangi birinde ufak bir kusurunu görmüş. Yani sadece ufak bir kusur. İşte bu şekilde olan rivayet zinciri, bu rivayet zincirine sahip olan hadis şaz hükmündedir kardeşler. Diğeri mahfuz. Yani bilinen şahıs denir, reddedilir, daha doğrusu kabul edilmez. Mahfuz olan işte kabul edilecek, delil olarak kullanılacak, sahih olarak addedilecek rivayete de mahfuz denir. Anlaşıldı mı? Biraz bu karışık bir konu. Yani böyle çok anlamayan varsa da bunu ileriki derslerinde zaten tekrar olacağı için Evet, karışık. Çok anlaşılmadı. Şöyle kısaca tekrar edelim. İki rivayet zinciri var. Yine isim vererek yapalım. Daha etkili oluyor sanıyorum. Birinde Ahmet, Mehmet, Bilal. Diğerinde Hasan Hüseyin Ali olsun. Biri Şii zincir olsun, öbürü Sinni zincir olsun. Bu iki rivayet zincirinde kardeşler, bütün raviler SİKA olarak bilinen raviler. Yani güvenilir raviler. Ahmet Mehmet Bilal senedine, yani Bilal'in rivayet ettiği en son kişisi Bilal olsun. Bilal işte hocası Ahmet'ten, o da hocası Mehmet'ten şeklinde bir senet. Bu seneddeki rivayet diyor ki, Falanca evin duvarı kremdi. Diğer Hasan Hüseyin Ali'den oluşan rivayet zinciri, son kişisi Hasan olsun mesela. Hasan'ın rivayetinde de o evdeki duvarın krem değil de mavi olduğu geçiyor. Yani bu iki rivayet ihtilaf var aralarında. Çelişiyor görüntüde. Veya işte zahirde. İşte bu tür hadislerde, bu tür rivayetlerde bütün raviler incelenir kardeşler. Yani ilk bakışta her ne kadar Hasan'ın, Hüseyin'in, Ali'nin de Ahmet, Mehmet, Bilal'in de güvenilir raviler olduğunu biliyor isek de daha detaylı bir incelemeye girilir. Çünkü bir sıkıntı var orada. Biraz daha araştırmaya, incelemeye gerek var. Daha tetkike ihtiyaç var. Daha derinlemesine bir incelemeye girildiğinde mesela Hasan Hüseyin Ali isnadındaki Hüseyin isimli râvinin hafızasında ufak bir kusur olduğu bilgisine ulaşsın. İşte falanca alim o kişiyi tanıyan falanca alim ve filanca alim o kişinin bir mecliste hafızasının işte Bir hadis rivayet ederken yanlış rivayet ettiğini, bir kelimeyi yanlış söylediğini. Yani bunlar bu kadar ince hususlardır kardeşler. Ee, yani örnekler e, daha iyi anlayabilmemiz için güncel örnekler versek de yani bu ayrıntılara dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Bu iki alim mesela Hüseyin isimli Ravi'nin bir, bir mecliste rivayet ettiği hadiste bir kelimeyi hatalı söylediğine şahit olmuş olsun. Ve onlar da bunu eserlerinde dile getirmiş olsun. İşte bunu araştırırken bu bilgiye ulaştık. Ve Hasan Hüseyin Ali e, zincirinin, isnadının her ne kadar yine güvenilir raviler olsa da, diğerine nazaran biraz daha zaaf Hüseyin'den dolayı daha düşük bir E, duruma düştüğü anlaşıldı. Öbürü daha sağlam, öbüründe hiçbir kusur bulunamıyor. Ahmet Mehmet ve Bilal İsn adında. İşte kusur bulunan ve kabul edilmeyen bir kenara bırakılan diyelim, bu rivayete şaz deniyor. Şaz rivayet. Diğerine de mahfuz deniyor. O delil olarak kabul edilen işte O duvarın krem oluşuyla alakalı rivayettir mesela. Yine anlaşılmadıysa daha fazla zorlayamayacağım kendimi. Kusura bakmayın kardeşler. <gülüyor> yani, yani ağır konular gerçekten anlatmakta da zorluk çekiyoruz. Hakkınızı helal edin. İlerleyen e, derslerde tekrarına gireceğiz zaten. Bunlar yine gelecek. Orada tekrar edildiğinde belki Rabbimiz lütfeder aklımıza daha güzel örnekler gelir. Veya o kadar daha güzel bilgilere ulaşırız. Daha güzel cümlelere ulaşırız. E, Rabbimizin her şey takdiriyle biliyorsunuz. Yani burada kurmuş olduğumuz cümleler Rabbimiz ne kadar lütfediyor ise e, kuruyoruz. O yüzden e, anlayışınıza eksikliklerimiz hususunda anlayışınıza sığınıyoruz. Ve bir diğer tabire geçtik kardeşler. Münker çok önemli bir, çok önemli değil bizim ilk aşamada. Bu da az önceki rivayet neydi? İkisi de güvenilir ravilerden oluşan senetti. İki rivayet birbiriyle çelişiyordu ama ikisinin senedindeki ravilerde güvenilirdi. Şimdiki bu Münker teriminde de, Münker istilahında da yine iki Birbiriyle şerişen rivayetten bahsedeceğiz. Ama bu iki rivayetin zincirinde bulunan raviler de zayıf raviler olacak. Yani aradaki fark bu. Birine şaz ve mahfuz denecek. Yani e, her iki rivayet yolu da sağlam olduğu halde biri birine tercih edilen, tercih edilene mahfuz tercih olunan şahs. Bu sefer iki rivayet yolu da zayıf ravilerden oluşuyor. İsimler yine aynı olsun. Ahmet Mehmet Bilal, Hasan Hüseyin Ali olsun. Bu bütün bu isimlerin zayıf raviler olduğu. Yani hadis ilminde adaletlerinde, hafızalarında, zabtlarında, işte toplumsal yaşantılarında Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntının olduğu raviler. İşte kardeşler, bu iki senet zincirini e, tercih edilen, yani daha iyi, biraz daha iyi olana maruf denecek, diğerine münker denecek. Bu şekilde her ne kadar ikisi de zayıf hadis olsa da biri yani münker olan daha zayıf hadis. Yani maruf olan az önce dediğimiz gibi mutabat veya şahit maksadıyla, şevahit maksadıyla sayı hadisler altında rivayet edilebilecekken münker hadis bu şekilde de rivayeti caiz olmayacak. Bunu da bu şekilde geçelim arkadaşlar Çok böyle önemli değil. Sayfa değişmedi. Bu sayfa otomatik değişmiyor. Manuel değiştiği için ben unutuyorum kardeşler. Kusura bakmayın. Ve geldik muallere. Sondan birinci ıslahımız. Kardeşler, İlevül Hadif. Az önce dedik ya hadis ilimleri. Yani hadis usulü bir ilimden oluşmuyor dedik. Az önce Muhtelifül Hadis veya işte İhtilafül Hadis diye isimlendirilen başlı başına bir ilim olan çeşidine değinmiştik. Bir de İlel-ül hadif diye bir ilim var. Bu hadis usulü içerisinde yer alan ilimlerden biri kardeşler. Bunlar da hadislerdeki illetleri. Yani illet kusur kardeşler. Çok gizli kusur. Yani bu İlel-ül hadis konusunda bilinen yani belki çok e, cüz'i bir rakam olacak ama daha iyi anlamamız için kadar demekle yetineceğim. 8-10 muhaddisin dışında bu konuda ihtisas yapmış alim yok diyeceğiz. Yani mesela Ahmet bin Hanbel, buhari Yahya bin Nain gibi büyük muhaddisler hadis ilmine ömürlerini vermiş ve Allah subhanahu ve teala tarafından da bu da Allah'ın da bir lütfudur. Bu hususta tecrübeli ve liyakatli kılınmış bu muhaddislerin e, yapabileceği, bulabileceği kusurlardır kardeşler bunlar. Gizli kusurdur, illet. İşte bu türlü gizli kusurların isnatta ya da metinde bulunuyor olmasına muallel deniyor. Böyle habere veya böyle hadise de muallel hadis deniyor kardeşler. Bunu da bu şekilde geçmiş olalım. Ve sahihe diğer konuyla bağlantılı olduğu için sahihi de e, işleyelim diyordum ama diğer konuyla bağlantılı. Bunu ve bundan sonrasını haftaya bırakalım. Oldukça da 20 dakika kadar da geciktik kardeşler. Hakkınızı helal edin. bu Vaktinizi bana helal edin. Allah hepinizden razı olsun. Ee, dediğim gibi, az önce dediğim gibi ağır konular. Aslında benim layık olmadığım, anlatmakta layık olmadığım konular. Ama hepimiz kardeşler bir şekilde ben e, da dersimizin en başında da dedim, her zaman diyorum ben öğrenciyim, hala okuyorum hadis ilmini. Ee, yani bir alim edasıyla karşınızda değilim. Ve bu da alim yetiştirme iddiasında zaten asla değilim. Bir öğrenci olarak öğrendiklerimi sizlerle paylaşmaktan ibarettir bu çaba. Bunda da tabii bir alim gibi yetkinlik beklemeyin kardeşinizden. Takılmalar, düşmeler, bu türlü sıkıntılar olması mümkün. Olması kaçınılmaz mümkünden öte kaçınılmaz. Ee, bu hususlarda da anlayışınıza sığınıyorum inşallah. Allah sizden de razı olsun. Kardeşler, yine veli coştun kardeşim. Evet, Allah razı olsun. Yani bunun örnekleri çok zaten. Ee, yani böyle bir anda sorulunca ya, kafa zaten onlarca kavramda onlarca sudağın nasıl açıklanacağı hususunda olunca bir böyle soru gelince e, aklımıza bu türlü çok basit görünse de gelmeyebiliyor kardeşler. Melek kardeşim Allah razı olsun burada eksiğimizi tamamladı. İşte kardeşliğin gereğini yaptı. Teşekkür ediyorum kardeşime. Evet tamam Paylaşırız inşallah Evet e, Saati erkenne almayı Konuşabiliriz kardeşler Benim için hiçbir mahsuru yok Kış da geldi zaten Yani en azından bir saat daha Önceye almamız mümkün Benim açımdan bir sorun yok Bunu e, iki ayrı grupta Bayan ve erkek grubunda ayrı ayrı istişareye sunarız Çoğunluk neyi uygulamıyor ise o şekilde karar verip yolumuza devam ederiz. Allah'ım ile sen bir de beni gör kardeşim. Rabbim yardımcımız olsun. Evet, 21 bana da daha makul geliyor. Her ne kadar benim için yine söylüyorum çok fark etmeyecek olsa da Sizler için, çalışan kardeşlerimiz için, okuyan kardeşlerimiz için. Ama bir de sanırım yurt dışından katılanlar da var. Onlar açısından sıkıntı olur mu? Evet Mesela Halid 22 iyi diyor. Biz bunu kardeşler burada halledemeyiz. E, gruplarda inşallah istişaresini yaparız. Artık e, azınlıkta kalan çoğunluğun kararına sonu göstermek durumunda kalacak. Dışarıda hayır vardı inşallah. Noktası da Evet, bugünlük dersimiz nihayete erdi.